Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 94.9 Açık Radyo'da bugün eski Diyarbakır veya Diyarbakır Barosu önceki başkanlarından meslektaşımız Avukat ee, Sezgin Tanrıkulu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi milletvekillerinden ee, bugün ona e, zor sorular soracağız <gülüyor> hoş, geldin hoş geldin hoş bulduk her ee, sorun cevabı var bizde <gülüyor> Kattalımı ee, çıkartmayayım şimdiden <gülüyor> Çok soru var. Ee, biz de zaten e, e, zor soruları herkese sormuyoruz. <gülüyor> biz bu soruların cevabını e, kolayca verebilecek ve bizi aydınlatacak e, açık radyodaki izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi, bu meraklarını, kafalarındaki sorularını e, giderecek bir arkadaşımız olduğumuzu düşündüğümüz için bu zor soruları soruyoruz. Aynur <gülüyor> önce siz mi sorarsınız, ben mi sorayım? Yani siz bir sıra hazırlamışsınız e, bir, bir dizi soru ama ben e, bir önceki topla, e, programda gelecekti Sezgin Bey bir aksılık oldu gelemedi o zaman kendisiyle Cumhuriyet gazetesinin tebliğnamesi e, gazetelerde de yer aldı. ...oradaki e, yapılan değerlendirmeyi ve e, halen tutuklu olan, sınaftan sonra e, temize gidemeyen... E, ...haklarındaki mahkumiyet kararı kesinleşen ve halen Kandıra'da hükümlü olan, tutuklu olan diyorum... E, ...haklarındaki evet. mahkumiyet hükmünün infazını gerçekleştiren arkadaşlarımızın durumu ile ilgili ne düşünüyor onu e, merak ediyorum. Aslında bundan önce de yargı reformu ile ilgili... Adalet Bakanlığı'nın verdiği sözler de vardı. haksız uğradıklarını da dile getiriyorlardı. Ee, Sezgin Tanrı kulu olarak ne düşünüyor bu konularda? Ve CHP e, parti olarak bu konuda neler düşünüyor? E, tekliflere, tasarılara e, nasıl bakacak? E, reformu nasıl değerlendiriyor gibi? böyle bir Hepsini bir, birden sorayım. Evet. Sonra başka sorularımız da var tabii. Şimdi normal hukuk devleti olan ülkelerde, evet. işte yani demokrasinin işlediği ülkelerde e, yargı bütün anketlerde ve kamuoyu yoklamalarda güven endeksinde en üste çıkar. Yani işte güvenlik güçlerine, orduya, hükümete, siyasetçilere güvenden önce yargı çıkar. Yani çünkü siyasetçinin de askerin de polisinde sığınacağı en son nokta yargıdır. Başına bir haksızlık geldiği zaman. Hı hı. Türkiye'de ise bu tam tersi. Hı hı. Yani geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı bir açıklama yaptı. Dedi ki yüzde otuz civarında yargıya güven. Fuat Bey. Evet Fuat Bey öyle öyle bir rakamı söyledi. 30'lar civarında <gülüyor> 30. bir rakamı söyledi. Yani normal bir demokrasiydi, adı demokrasi olan anayasasından böyle yazan bir ülkede yargının bu kadar berbat olduğu başka bir ülke yoktur. Başka bir örnek de yoktur. Tam da bunun üzerine e, 23 Haziran İstanbul seçimlerinden yaklaşık işte bir ay önce falan <gülüyor> e, Adalet Bakanı işte yargı reform paketini e, hazırladıklarını ifade etti ve Sayın Cumhurbaşkanı da bunun sunumunu yaptı. Yani Herkese bir heyecan yarattı doğrusunu isterseniz. Bizde de. Ya özellikle sadece Adalet Bakanı değil de cumhurbaşkanıyla birlikte Biz sarayda kendisi. yapılması bence bir siyasi taahhüt gibi. Aynen, e, aynen öyle. Aynen, aynen öyleydi. Dün de Adalet Bakanı işte bu yıl on birincisi yapılan Büyükelçiler Toplantısı'na o da bir sunum Hı. yaptı ve yargı reformu paketine çok önem verdiklerini Ekim ayından sonra ya da Ekim ayında birinci ikinci üçüncü paket olarak gündeme geleceğini ifade etti. Evet. Şimdi bir de bunu yani bütün partnerlerle danışarak hazırladıklarını söylediler. Tabii bu bilgi doğru değil. doğrusu evet. isterseniz. Niye doğru değil? Hı hı. Yargı reformunun hazırlanış süreci demokratik ve çoğulcu olmadı öncelikle. Mesela ana muhalefet partisi olarak CHP'ye veya diğer siyasi partilere bir tek gelme bir şey sorulduğunu sanmıyorum. Sizi partner olarak kabul etmedikleri için ya şu, yani şu, muhalefet olarak şöyle şimdi. bir şey. Yani en azından şöyle. Yani parlamentoya hükümetten gelen, işte şimdi cumhurbaşkanından gelen tasarların komisyonda veya daha sonra genel kulda değişme ihtimali, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu anlayışı nedeniyle imkansıza yakın yani neredeyse. Evet, evet. Dolayısıyla geldiği gibi geçiyor. Yani komisyonda milletvekillerine, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine altında Cumhurbaşkanı imzası olan bir tasarıyı, bir teklifi yani. değiştirmek mümkün değil. Bu nedenle çoğulcu bir biçimde sayısal olarak muhalefetin de bunu değiştirmesi evet, mümkün. Evet yani değil. olmuyor. Dolayısıyla eleştirilerimizi söylüyoruz, değiştirmeye çalışıyoruz. Böyle çok işte bazen aralar veriliyor bir gün iki gün falan. Tekrar Cumhurbaşkanı danışıyorlar falan. Yani hmm. dolayısıyla önceden yani tartışılma, konuşulma bize gönderme imkanı olsa da görüşlerimizi söylerdik. Bu metin üzerinden söylerdik ama maalesef öyle bir imkan olmadı. Fakat Reformun kendisi bir heyecan yarattı. Ben de heyecanlı okulum ve gerçekten de yani işte bazı maddeleri konusunda büyük beklenti de vardı. Çünkü cezaevlerinde özellikle haksız bir biçimde işte ceza aldığını düşünen ve yattığını düşünen binlerce on binlerce insan var ki bunların başında da Cumhuriyet Gazetesi'nden arkadaşlarımız geliyor. Onlar da yani öyle bir ucube bir ce, şey ceza usul yasasında bir hüküm var ki evet. yani aynı mahkeme aynı davada birlikte yargılanıyorsunuz ve aynı suçta aynı yani. suçtan yani deliller aynı neredeyse tabii, herkes tabii. için aynı. 5 evet, yıldan az ceza alırsanız e, kesinleşiyor istinafta. 5 yıldan fazla faz başlıyor. başlıyor. 5 yıldan fazla ceza alırsanız yani daha ağır suçlu görünüp de <gülüyor> evet. cezalandırılırsanız... Böyle bir şey var evet. Yani dolayısıyla bu mesela bir taahhüt olarak yargı reform paketinde yer almıştı. E bunu mesela niye ekime bekletiyorsunuz? Ya parlamento kapanmadan önce mesela bu düzenleme ile ilgili olarak dedik ki bir maddelik düzenleme, bir maddelik. Yani işte. Ilgili. O düzenleme Şöyle yazacaktık olabilir. yani sonuçta beş yıldan aynı, aynı davada yargılanmış iseler, yargılanmış iseler isnafta kesinleşmiş ise kesinleşmişse, beş yıldan az bir ceza, bunun e, infazı, infazı hmm. yargıtay incelemesinin sonuna bırakılır. Veyahut da dosya bir bütün olarak görülüp yargıtay sonucuna kadar infaz yapılmaz, yapılmaz evet. ve infa, başlayan infazlarda evet, durdurulur. Evet ve daha sonra da işte e, yani yargıtayın vereceği muhtemel bozama, bozma kararı, onama <Gülüyor> kararında bir şey çıkmaz da muhtemel bozma kararı, e, Aleyhinde kesinleşmiş sanıklara da, hükümlere de uygulanır. Yani Ülüğü bu yargı, 306 ile 289 evet. arasında bağlantı evet, evet. Yani yargı reformu paketiyle ilgili hiç olmazsa, böyle bir maddelik bir düzenleme yapılsa meclis e, tatile girmeden, hatta işte kurban bayramı olmadan birçok insan sadece Cumhuriyet Gazetesi'nde de çıkacaktı. Yani çok çıkacaktı. Onun için ben şimdi müzik arasında da onun için Osman Nihat Takı'nın bu yıl yine ada sensiz içime hiç sinmedi. Yani bu bu tatil ve bayram içime hiç sinmedi şarkısını koyacağım onun için. bizim de içimize sinmedi. Mesela şahsen benim içime hiç sinmedi. Ben milletvekiliyim ve bu çağrıda yaptık Adalet ve Kalkınma Partisine. Bunda mutabık kaldığımız, toplumun beklentisi olan maddeleri hemen parlamento'ya getirelim. Hı -hı. Parlamento kapanmadan 3 gün, 5 gün, 1 hafta daha çalışalım ve çıksın Hı -hı. dedik ama maalesef Peki niye çıkmadı? Şöyle düşündüler. Hı -hı. Ya efendim yani getireceğimiz muhtemel düzenlemede işte başkaları da çıkarsa, tahliye olursa, kamuoyunda infial atacak tahliyeler olursa biz ne yaparız falan. O yüzden de çok e, inceleyelim, sıkı okuyalım gibi Gerçek bir şey. Gerçek neden bu mu? Yoksa kendi işlerindeki bölümde bu yeni i̇şte, parti kurulması, e, muhalefetin bu anlamda ödüllendirilmesi ya, gibi falan mı algılandı? Bu tür yorumlar da yapıldı. Polislerde bu konuşuldu daha çok. Benim evet. anlattığım konu konuşuldu. Ama yani ne olursa olsun bakın bir kişinin haksız bir biçimde, bakın haksız bir biçimde bir saat bile özgüden yoksun kalmasının bedeli çok ağırdı ki. ki Cumhuriyet Gazetesi'nde, Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı temindamesini sundu ve 5 yıldan fazla ceza alan e, arkadaşlarımızın, gazetecilerin, avukat arkadaşlarımızın yazarların cezasının tamamen bozulmasını ve bela etmeleri gerektiği konusunda evet. mütalada bulundu. Şimdi e bunun ve hatta bozma kararının da şu anda infaz yapılan temiz hakkı olmayan kişilere de e, sirayet edildim. etmesini e, tebliğname evet. işaret etti. Çok önemli de tebliğname. Vakıf ve gazete yöneticisi e, olmak. Hukuksal sorumluluğu otomatikman getirmez dedi. Cezaların şahsiliği ilkesi var dedi. Kendi yazmadıkları yazılardan, atmadıkları manşetlerden dolayı gazetenin yönetiminde bir etkileri yoksa sorumlu tutulmamalılar. Bu anlamda kişisel sorumlulukları ...ortaya konulmamıştır dedi. Bu çok önemliydi. Başından beri savunmalar da bu yöndeydi. Yani Bu demek ki her e, hukukçunun e, öncelikle farkına vardığı bir so somut durum, olgusal evet. bir durum. Her şey bu kadar ortadayken değişik dünya görüşündeki, değişik kıdemdeki hukukçular evet. baktıklarında ilk bunu görüyorlarsa... Burada haksızlık e, çok ayağmayan beyan ortada demektir ve dediğin gibi hukuk devletinde buna göz olmaması <gülüyor> müdahale Kesinlikle. edilmesi gerekir. Evet yani şimdi mesela Adalet Bakanı'na sormak lazım yani şimdi nasıl rahat mısın yani şu anda? Değil Dolayısıyla mi? evet Adalet Bakan Partili milletvekillerine sormak lazım yani sonuçta yarın öbür gün tamamen belat edecekleri insanları şu anda yani bir usul yasasındaki değişiklik nedeniyle cezaevinde tutuyoruz. Yani cumhuriyetçileri sadece katsetmiyorum. Binlerce insan ki, var. Bu şekilde ki. bekleyen. <gülüyor> Doğrusunu isterseniz, yani parlamentoda işte sekiz yıldır dokuz yıl olacak neredeyse görev yapıyorum. Ben avukatken, işte baru başkanıken falan çok merak ederdim. Çünkü yani bu yasalar nasıl yazılıyor yani parlamentoda? Nasıl hazırlanıyor? Nasıl hazırlanıyor? Nasıl, nasıl yazılıyor? Evet. Yasama uzmanları çünkü yani şeyden biliyorum yani özellikle temel haklar konusundaki düzenlemelerden biliyorum. Mutlaka içinde bir yasak var. Yani bir kere okuduğunuzu anlamıyorsunuz. Acaba neyi gizlemişler içinde falan. Şimdi bu şey de öyle yani sonuçta ceza muhakemesi yasası da öyle kimin aklına gelir? Hı -hı. Aynı davada yargılanacaksınız. Beş yıldan alttakiler kesinleşecek. Ve değil, bunun yani. teknik bir hata olduğu evet, evet. herkes tarafından. Ya Hüseyin Başkanı, Adalet evet. Bakanı, ya eski onursal kanunları, siyasetçiler, evet. e, bu kanunu yapan akademisyenler tarafından ayrı ayrı söylenildi evet. bunun hatalı olduğu ve çok basit bir düzenlemeyle, bir de, normatif bir düzenlemeyle evet. bu değiştirilebilecek. Bir de bununla beraber tabii yani kamuoyunda çok tepki çeken mahkumiyetler var. Özellikle ifade özgürlüğü alanında. Hı hı. ...işte Cumhurbaşkanına tırnak içerisinde hakaret hı hı. E, hakaret konusunda e, hı hı. Bir çok, hakaret olmamalı ama eleştiriler de evet, hakaret. Birçok şöyle tabii evet birçok mahkemet kararı var çünkü e, yani sayın Cumhurbaşkanının bir vesileyle şikayetçisi olduğu daha sonra da müdahil olduğu bir davada kimsenin neredeyse belat etme şansı yok bu evet. ortam içerisinde ve yani şeyde de yani ifade özgürlüğüyle ilgili bütün davalar bakımından yüksek mahkemenin kararları işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına göre de yani siyasetçiler bizler en ağır eleştiriye en ağır eleştiriye tahammül olmak zorundayız. Fakat Sayın Tabii. Cumhurbaşkanı'na gözünün üstünde kaşın var diyemiyorsunuz yani sonuçta. Yani e, mahkemelerde binlerce mahkemet kararı vermiş. İfade özgürlüğü konusunda diğer şeyler işte e, yani terör halkı, halkı kim ve düşmana tahrik etmek, terör propagandası gibi suçlarda... Örgüte üye olmamakla beraber, beraber örgüt, örgüt adına suç işlemek, gibi, örgüte yardım etmek bu, gibi genel e, evet. kalıplar içine her şeyi sokmaya başladılar. Evet, her türlü torba, eşsiri... Evet, torba e, ceza maddesi diyorum ben bunlara evet. yani... E, ve bu, yani bunlarla mahkum olmuş, şey yüzlerce yani hı hı. binlerce insan var. Bunlar bakımından da şöyle bir düzenleme vardı. Yani ifade özgürlüğü konusunda bir standart getirmek amacıyla bu suçlar bakımından da isinafta kesinleşme olmasın, evet. yargıta yolu da açık olsun. Beş evet. ayrı suç kategorisi bakımından. Evet. Bu da çok iyi bir şey aslında. Yani yargıta belki bir standartı evet. sağlardı. Çünkü isinaf mahkemelerinden evet. bu konuda ifade özgürlüğü konusunda bu ana kadar özgürlükçü İfade özgünden e, işte genişletici hı hı. veya koruyucu bir içtihat çıkmadı maalesef. Bu bu da sağlanmış olsaydı mesela hı. yani bu e, şey ekimden önce hı bundan mahkum olmuş olanlar ve şu anda cezaevinde olanların en azından infazına ara verilecekti. Evet. Ya da sadece ifade özgürlüğü bakımından değil de aynı eylem ya da aynı delil dolayısıyla evet. yapılan değerlendirme gibi mesela suçun asli ifadiline daha çok ceza veriliyor ama aynı eylemden dolayı diyelim ki feri ifadiline yani yardım edene daha az ceza veriliyor. E bu tür olasılıklarda da aynı şey gündeme geliyor. Aynı eylemden yargılanan kişilerin biraz ceza aldığı için e, hüküm infazı bitiyor. başlanıyor. <gülüyor> Çocuk, evet. Hüküm evine gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu oturup Cumhuriyet e, gazetesinde e, sanık olan ve şu an hükümlü duruma düşen arkadaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyorlar ama bir taraftan da bu mağduriyet belki hayırlı bir şeye bir sonuca vesile evet. olacak. kendilerini bu bizzat eziyet çekerek yaşadıkları i̇şte, süreçten... Biz... Şu... Hukukçular olarak bir adli hatanın düzeltilmesiyle evet. çıkacağız. inşallah öyle bu, olacak. Yani ceza yasasına ve terörlüğü emciye sayılan bu beş ifade özgürlüğü suç türü bakımından yani yargıta standartının getirmesi iyi olacaktı. Ve ondan dolayı mahkumeti kesinleşmiş olanlar bakımından da infaza ara verilecekti. Hı hı. Bunu söyledim. <gülüyor> bir şey daha anlatayım. 2013'te terörlüğü emciye 7 yedi ikinci maddesi değişti. Hı hı. Evet. Biliyorsunuz. Ve oraya işte... Ee, yani şiddeti övmek, şiddeti <gülüyor> önermek cümlesi eklendi. O çalışma içerisinde ben de vardım parlamentoda. Evet. Dedim ki artık öyle bir şey yazdık ki artık mahkemelerden mahkumiyet kararı çıkmaz yani. Örgütü değil ama örgütün şiddet içeren yöntemlerine <gülüyor> evet, övmek, evet, evet, makul evet, mazur göstermek. Gerçekten yazdığım zaman yani yazdığımız zaman. <gülüyor> Yeterli oldu. Yeter dedim artık. Yani artık mahkemeler bunu doğru. Siz de Bahri Bölen gibi çok iyi imsersiniz. 2013'te <gülüyor> bu parlamento yoktu bu düzenlemeyi. Şimdi yargının yaptığı mahkumiyetleri parlamento düzeltmeye çalışıyor. Aslında olması gereken nedir? Yani yargı parlamentoyu şey yapacak. Yani, şunu, yani şunu, şunu mu demek istiyorsunuz? İştahatla evet. evet. evet. ama duygun yorumlar <gülüyor> yaparak Eksik tamamlaması gerekiyor. Şunu, demek, istiyorsun. tam şunu demek istiyorsunuz başkan? Yani bu norm ne kadar hukuka uygun ve evrensel kriterlerle sözcüklerle belirlenmiş olursa olsun eğer e, yargıçlar bunu anlamazsa veya bunu doğru uygulamazsa bir yararı olmuyor. Ama aslında şimdi bu yeni dönemde bir şey daha eklendi. Doğru anlasalar, doğru uygulamak isteseler bile yukarıda siyasi iradenin ya da iktidarın sopasını görürlerse yine bu normun çok düzenli, düzgün, evrensel olması işe yaramıyor. Bunu mu demek istiyorsunuz? Aynen, aynen. Yani işte bunu söylemek istiyorum. Tabii ki şöyle bir şey, yani yazı yani yazdığımız şeyle, yani ceza yasası maddesiyle e, yargının takdir alanını dağıtmak istedik. Fakat yargı öyle bir şey buldu ki kendisine, yani si siyasi iktarla beraber, siyasi iktar o yolu açtı zaten. Dolayısıyla herkesi, yani sonuçta o maddeyle yeniden cezalandırma yoluna gitti. Bir de Türkiye'de şu var, yani siyasetin Yargıdan önce mahkum ettiği bir insanın, işte Cumhuriyet Gazetesi, Osman Kavala, birçok örneği var. Selahattin hı. Demirtaş falan. ilk aklıma gelenleri akademisyenler. söylüyorum. Akademisyenler. Akademisyenler. <gülüyor> Önceden mahkum ettiği. Yargısız bedenli, infaz. Evet, bedelini ödeyeceksiniz. Yürütmenin hedef gösterdiği. Evet, gösterdi, evet, evet. bedelini ödeyeceksiniz. Ee, işte falan gibi cümlelerle mahkum ettiği hı hı. ve yargılama devam ed ederken de mahkum etmeye devam ettiği insanların yani belat etme şansı yok. etme şansları yok. Yani suçta ve cezada kanun hükmüne uygun olmayan bu maddelerden Hı. mutlaka birisi bir ceza alırsınız. Ben şunu söylüyorum. Ya özellikle işte 220. maddenin 7. fıkrası yardım e, evet yardım. evet e, yani örgütlü suç olmakla Olmamak beraber da be. Veya işte propaganda maddeleri varken kimsenin belat etme şansı yok. Bakın Hı. bir kez daha söyleyeyim burada. E, yani ikiniz de çok esaslı ya güzel okşusunuz. Yani güzel evet, yani, cenni yani cenni evet. kürsüde olamadığım için böyle gıpta izliyoruz sizi zaman zaman savunmalarınızı. Esa. E sadece Dinlertsen... beyşe başladığını kısa kesmesin. Geri dönebilirsin. Milletvekilliği bırakıp. <gülüyor> <gülüyor> avukatlık seni bekliyor. Yani, yani ya, kürsü avukatlar artık. Savunması son, başlandığında uzun sürmüştü. Son, son rütbe zaten avukatlık. Değil, Değil mi? Evet. Ondan emekli olmak evet, yok. Evet. İnşallah. Evet. Şey diyecektim. yani bu yani belat edemiyorsunuz. Niye edemiyorsunuz? Şimdi her siz işte adam öldürme suçundan e, işte yargılanan ve beş yıl yatan bir insanın belat etme şansı var. Evet, zaten ne tahliye olur? olacak o zaman. Evet, belat etme şansı var. Yani Hı. beş yıl yatmış bile. Ne Hı. olur mesela balistik incelemesinde parmak izinin ona ait olmadığı açık. Tabii olacak. delil değerlendirmesi evet. değişebilir. Fakat bu suçlardan herhangi bir tanesinden yani biraz önce saydığım suçlardan bir herhangi birisinden bir yıl diye tutuluk almış bir insan bir buçuk yıl tuluk almış insanın Be etme şansı imkansıza yakındır. Yatırdıysam lla ceza yatırsa ona uygun bir ceza vererek evet. Ben, evet. ben de tam burada biraz evet. evvel bir şey de söylediniz ya hani bu normlar kanun maddeleri düzenlemeleriyle aslında, herkesi mahkum etmeye yeterli değil. Ama uygulama mesela bu dönemin uygulamasında Türk Ceza Kanunu 227. maddesi ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 7. maddesi adeta e, hukuk uygulamasında iki tane şey kı, yani e, yanardan yan, yan, yanarda, yanarda, bu yanardan sözleri. şeklinde evet. e, oysa Oysa bu maddelerle ilgili e, düzenlenen e, mevcut normlara göre hüküm kurma imkanı yok. Peki şimdi, şimdi şunu da söyleyeyim yalnız evet. eksik kalması bu tarafı da bir de yani yani ceza maddesinin yazılışı şeye evet. aykırı suçlar ve cezada kanun hikayesine evet. aykırı evet. bir de cezanın şahsileştirmesinde hakimlere bilen takdir yetkisi evet. anormal bir şey. Mesela bir yıldan beş yıla kadar diyor. Ama, bu, ama evet, bu, zaten, bu zaten verilen ama şeyler İzzetli korkudan. Özgenç zaten e, TCK'nın yapımında buna hep dikkat çekmişti. Biz yargıca büyük bir takdir hakkı veriyoruz. Cezaları o, bu ama, olabilir. ama evet, yani, avukatın bakın, ve savunmanın gücü de önemli ama bir yıldan, sonuç olarak. Bir yıldan beş yıla kadar evet. bir marj Hakime tanılamaz. Hele bu ortamda. Evet. Bu yargı sınıfında anlamaz. Evet. Şimdi bir yılda verebilir. Akade, beş yılda verebilir. Akademisyenler, akademisyenler mesela on evet. beş ay alan da oldu. Yirmi yedi ay olanda oldu. Otuz altı aya. Üç yıl veren evet, de oldu. Ya, aynı yasa maddesi. Evet. Hakimin o günkü hava durumuna göre sanıklı ilgili evet, değer evet. değerlendirmesine... değerlendirmesinde durumuna göre değişebilir. Ben, ben şey diyorum hakimlerin hava durumuna göre <gülüyor> yani, bir yılda ceza alabilirsiniz, beş yıl alabilirsiniz. Doğru, doğru. Ben ben bu bu hakime verilen bu geniş takdir yetkisini aslında olumlu buluyorum. Tabii bu karar verecek hakim aynı zamanda şimdi gülecek. Hakimse Olaya hakimse, müstakimse, fehimse, metinse ve çetinse ben bu takdir yetkisini <gülüyor> doğru buluyorum. O, o eskiden, ama, bir, ama biraz zahideliği diye bir ama, sorunumuz var artık. Ama biraz evvel bir, bir şey söylediniz mi? dediniz ki suçta kanunluk ilkisi. Evet yakın bir zamanda 16. Ceza Dairesi Altanlar kararında evet, mı? Altanlar dedi ki dedi karar. ki kanunsuz suç olmaz kanunda yazı, açıkça tarif edilmemiş, tipikliği açıkça belirtilmemiş bir eylemden dolayı kimseye ceza veremezsiniz. Şiddeti aynı zat kullanmayan insanları evet, kalk, teşebbüs evet, suçuyla cezalandıramazsınız. Evet, aynı zamanda kanunda gösterilmeyen bir cezayı da veremezsiniz. Yani hem e, kanunun e, şey e, suçta kanunluk ilkesi hem, çok, hem de hem ceza cezada hı. kanunluk ilkesi. Yargıtay bunu çok önemli bir şekilde işaret etti bu dönemde. Bu dönemde yargışlara Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ki bu dönemde bütün siyasi davalardaki temiz merci orası, bu önemli bir şey. Ee, şimdi şeyle, e, sarayda açıklanan bu yeni yargı reformu strateji belgesinde de özellikle e, düşünce suçları açısından hem denetimle ilgili hem de e, bunun uygulanmasıyla ilgili iyileştirmeler olacağı söylenildi. Ama bu ekime kaldı. Ama yaşadığımız bu tablo sonucunda mecliste bulunan bir hukukçu olarak. Peki Ekim'de böyle bir olumlu gelişmenin olacağı konusunda umudunuz var mı? Yani... Türkiye'de 24 saat bile çok uzun bir süre siyasette. Yani, Ekim'e kadar, Ekim e kadar ne olur? Ekim'e kadar ne Allah olur? Allah kelime evet. Yani. Peki, ben bir şey merak ediyorum. Şimdi, dinleyicilerimiz de biliyorlar muhakkak. Ee, Sezgin Bey, Diyarbakır Barosu'nda yıllarca Baro Başkanlığı yaptı ve İnsan Hakları Vakfı'nın da yıllarca temsilciliğini yaptı ve e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin biz yargı etkisini kabul ettiğimizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk bireysel başvuruları çok sayıda üst üste yapan e, avukatlardan birisiniz. Dolayısıyla hem şimdiki göreviniz gereği hem de geçmişteki e, avukatlığınızdan dolayı İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarına, standartlarına, bu iştahatlarla üretilen standartları hakimsiniz. Bu e, demin sözüne ettiğimiz ifade özgürlüğüne müdahalede araç olarak kullanılan terör propagandası, örgüte üye olmamakla beraber yardım etmek, suç işlemek suçlarında Şimdi İmret kararı verildi, Bakır kararı verildi, Işıkırık <gülüyor> kararı verildi, e, Yavuz Yaylalı kararı var, e, Güler Uğur bir yığın kararı var. Bunların hepsini sizler biliyorsunuz, avukatlar da biliyorlar. Şimdi burada İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki tanımlarınız çok geniş ve maalesef evet. Yargıtay'ın e, daireleri ve savcılar çok geniş yorumlar yapıyorlar. Demin size de söylediğiniz tipikliğe aykırı yani aslında o kalıba girmemesi gereken eylemleri o kalıplar içinde değerlendirerek haksız davalar açıyorlar. Yine Avrupa Parlamentosu'nun e, danışma e, organı hı hı. olan Venedik Komisyonu da bunları ya değiştirin ya da uygulanması ile ilgili e, başka e, garantiler getirin dediler. E, sizin şu anki hani biz siz diyorum, biz sen diyorum hı hı. arkadaşlık hı hı. ve radyodaki resmiyete zaman zaman değişiyor özür diliyorum. <gülüyor> hem dinleyicilerden <gülüyor> hem sizden senden ikisi de olsun. Yani şu an aktif bir milletvekili olarak çünkü bütün davaları izlediğinizi görüyorum ben. Duruşma salonlarındasınız. Gazeteleri açıyorum. Bütün e, sivil toplum hareketlerini e, muhalif hareketleri izliyorsunuz ve destek veriyorsunuz. Bunlarla ilgili bir umudunuz var mı? Çünkü biz Anayasa Mahkemesi'nden hep şunu bekledik. Özellikle son e, akademisyen kararında Ayşe öğretmen kararında artık demokratik toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan öteye kanunilik unsuru açısından değerlendirseler ve az önce sözünü ettiğimiz ve daha bir yığın unuttuğumuz iştahatlarla artık bunların tanımı öngörülmeyi engelliyor. Çünkü programımızın adı da hukuk güvenliği olduğu için size hazır bulmuşken onu sormak istiyorum. ben bakın. Yani 1989'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini, yetkisini kabul etti. Evet. 30 yıl geçmiş aradan. 30 yıl. Evet. Yani e, şimdi yargı reformu paketinde şu var. Hakimlere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarını öğreteceğiz. Ya Allah'tan korkun ya. 30, 30 yıl geçmiş. 30 yılda öğrenemedi. 30 yılda öğrenememişse veya işte ya da ye kullanıyorlar veya yeni çıkacak. mesleğe başlamış bir hakim bu iştahatlardan habersizse hem üniversite evet. eğitiminde hem Hı -hı. de üniversite eğitiminden sonraki staj eğitiminde ...bunlardan hı hı. habersizse... ...o kürsüde artık oturtmayın onları... ...yani hı hı. iştahatları artık... ...kime nasıl öğreteceksiniz ya... ...yani bizim mevzuatımızın bir parçası olan iştahatları... ...yani takip etmemişse... ...veya alhe kullanıyorsa... ...veya kendi siyasal ideolojisinin yakınlığını falan kararlarına yansıtıyorsa o kürsüde oturmaması lazım. Zaten oturtmuyorlar İşin... ki sürekli kararnamelerle <gülüyor> yerleri değişiyor. Onu da soracağız aradan sonra. Şeyin, evet aradan sonra soralım. Şimdi e, asıl yani. E, Umut var e, mı yani? Ben nasıl onu soracaktım. Var, yani, Meclis şu, bunu değiştirebilir mi? Öyle bir şö, yerde şöyle, gelişebilir bakın, mi? Şö, şöyle yani Anayasa Mahkemesi bakın son bir karar verdi işte Barış Akademisyenlerle ilgili olarak. Hı. Ne kadar çok yani hakarete ondan sonra baskıya maruz kaldı. 8 evet, üye. Tabii. Öyle bir şey ki Anayasa Mahkemesi ben onu Eleştirdim de hatta bir iki sosyal hı hı. medya paylaşımıyla. Geçen günde Yargıt Avrupa Başkanı onunla ilgili bir şey yazmıştı. Şöyle bir şey. Hı. Diyor ki ben yani kendisini yani üyeler 800 üye. Evet vicdani Te kanaatleriyle edindikleri. Evet yani kendilerini savunmak zorunda kalıyorlar verdikleri karardan dolayı ve bunu, bunu gerekçeli şey. kararla yapıyorlar yani. Yani ama yani burada Çok şey, tamam anayasa mahkemesi yani kararları eleştirilmez değil. Yanlış bir süre kararlar yani birleştirilmez. Ama şöyle. önceden hürriyette basın açıplaması özel, özel olarak var yani. programlanmış bir saldırı olduğu İşte ee, evet, e. Tek merkezli bir saldırı olduğu. Yöntem kararın, kararın açıklanmasından sonra o evet. saldırı karşısında gerekçeye bunları yazmak zorunda kaldılar. Basın evet. açıklamasında diler ki biz, o görüşe zaten bizim görüşlerimiz evet. değil. Evet. Bunun bunu, söylemesine bunu gerek yok. Gerek yok yani Tabii. şimdi. Ne gerek Onlara var? Onlara kendi görüşlerini e zaten sormuyoruz yani ki. Evet. <gülüyor> evet. Dolayısıyla bakın <gülüyor> böyle bir durumda bu kararı verdi. Şimdi şeyin nedir isim tartışılan konu şu Anayasa Mahkemesi kuruluş yasasına göre, Anayasa'ya göre Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru üzerine Hı. verdiği kararlar kesin olmasına rağmen ve bağlayıcı, bağlayıcı olmasına rağmen Alt Hı -hı. mahkemeler bakımından. Hı -hı. Şimdi şu tartışıyor. Acaba bu cezayı veren mahkemeler uyacak mı uymayacak mı? Bu tartışılıyor şimdi. Bu, bu, bu ciddi, işte ciddi konuşan, geçen ki. programımızda konuştuk biz evet. 16. ceza dairesi diyor ki anayasa mahkemesinin kararlarına yani bireysel başvuru sonucu verilen kararlara da uymak yani zorundasınız. Mehmet Altan'la ilgili bölümde bunu açıkça evet, söylüyor. Mehmet Altan'la ilgili Hı -hı. davada Hı -hı. nedir isim yani sonuçta Hı -hı. mahkeme kararına uymayan yargıç Ese tarafından yağıtta bir yapıldı yani. Ben uyuman dedi yani. Uyumam bu kararı tanımıyorum dedi. Mehmet Altın hakkındaki karar veren yerinde duruyor da Cumhuriyet hakkında veren yargıtaya gitti. Bakalım ne olacak. Evet evet ben uyumam dedi. evet. Uyumam dedi ben şey yaptı. uymadı yani sonuç itibariyle. Hain tahliye etmedi. Hem mahkumiyet verdi. Şimdi Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakın. 90'lı yıllardaki ağır insan aklı ihlalleri ortamında 18. <gülüyor> maddeli ilgili olarak sözleşme 18. maddesi evet. ilgili olarak <gülüyor> bir ihlal kararı vermemişti. Nedir? Evet. 18. maddesi işte gizli amaç görmesi. Evet. Yani sınırlamalarda, evet, özgürlüklerin evet. sınırlanmasında sözleşmede gösterilen dışında. Ama böyle bir karar verdi. İlk defa böyle bir karar evet. verdi. Bakın bu evet. davada böyle bir karar verdi. Evet. Ve yani tutukluluğun hukuki, hukuki olmadığı konusunda bir karar verdi. Hı -hı. E, uymuyor işte mahkeme. Ama uyamaz. Neden Abi, uyamaz? Cumhurbaşkanı ya. dedi ki bu karar bizi bağlamaz. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi ama bir... şimdi öyle demiyor. <gülüyor> ben bugün sözünüzü <gülüyor> çok özür dilerim, evet, ee, Bunu medya ve üniversite yapıyor ama onlar yaptırılıyor sanki gibi yaptırılıyor ama hani bence bitti. Yani ya bizim o İstanbul refleks gösterme ihtiyacı varmış demek İstanbul Üniversitesi, İstanbul demek Üniversitesi evet. yani sonuçta yani aç açıklama yapıyor ya. Yani ifade evet. özgürlüğü konusunda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar üzerine evet. açıklama yapıyor. Evet. Evet. Olacak evet. işte. Olacak işte İstanbul Üniversitesi. Akademisyen bildirisine ya. karşı akademisyen evet. bildirisi yani olabilir. Hem de kimden sonra yapıyor biliyor musun? Ağır Üniversitesi'nden sonra. Evet bir, bir ara vereceğiz ve bu tabii yargı reformu strateji belgesinde taahhüt edilen şey e, meclis tatile girmeden çıkmadığı için birçok insan cezaevinde ve onlarsız bayram onlarsız bir yaz geçireceğimiz için ben de Osmanlı takının yine bu yıl ada sensiz yine bu yıl ada onların özgürlüğü olmaksızın geçecek diyoruz. Yine bu yıl arada sensiz içime his Sen bensiz içime Oh. <laughs> Açık Radyo'da hukuk Güvenliği programına devam ediyoruz. Ve Türk Sanat musikisinin son zamanların en e, başarılı seslerinden birinden Pınar gibi çağıl diyerek Minip utan, Utandı'dan e, dil, e, bu yıl yine ada sensiz içime hiç dinledik. Şimdi e, Sayın Başkan Madem bu yargı reformu strateji belgesinden başladık Evet bu belgenin aslında Türk yargı uygulamasına ve hukuk uygulamasına getirmesi gereken en önemli şeylerden birinin Evet yargıçların savcıların avukatların hukuk uygulayıcılarının evrensel hukuk kurallarına bağlı kalması lazım ve buna göre hareket etmesi lazım Yasaların, yasanın normunda ve cezanın miktarında açık ve net olması lazım. Kanun, suçta ve cezada kanunlik ilkesi. Ve iktidarın, anayasa 138'deki olduğu gibi, e, yargıya, yargının bütün sujelerine, savcı, hakim, avukat... ...işte e, kolluk... E, evet. ...yargı kolluğu... ...bunlara müdahale etmemesi lazım. Ama bu arada... E, yargıçların ve savcıların da hatta bana göre e, bir güvenliklerinin olması lazım. Evrensel güvenliklerinin olması lazım. Bu güvenlikte birçok açıdan hem verdikleri kararlarla ilgili soruşturma, disiplin soruşturması hem yaptıkları görev süreleri açısından coğrafi güvenliklerinden güvenip bunların da sağlanması lazım ki işte e, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde işte insan hakları e, sözleşmelerinin iç hukuk norm olarak uygulandığı, uygulanacağı bir e, ülkede yargıç bunları korkusuzca uygulasın. Şimdi bu belge, strateji belgesi açıklanır açıklanmaz. Arkasından da e, e, Hakimler Savcılar Kurulu'nun, eski yüksek kurulunun kararnamesi çıktı. Birdenbire sanki o belgede söylenenlerin tersine atamalar yapıldı. Ama... Asıl somut bir uygulama ki ben bunu çok fazla da e, abartmıyorum ama asıl somut bir uygulama işte Gezi davası ünlü Gezi davasında e, Osman Kavala te, tutuklu kalan Osman Kavala ile ilgili tahliye yönünde oy kullanan başkanın e, heyette yani 30. Ağır ceza heyetindeki yeri değiştirdi. Evet, Görevi değiştirildi. Görevi değiştirildi. Evet, şimdi HSK'da ne oluyor? Acaba ana muhalefet partisi ve diğer partiler yani İyi Parti olabilir, HDP Hı. olabilir, Saadet Partisi olabilir. HSK'daki bu atamaların e, yapılışıyla ilgili ne biliyorlar, ne düşünüyorlar, ne oluyor? <Gülüyor> Mesela 7 defa Hakimler, hakimlik savcılık e, sınavını ilk beş sırada bitirmiş bir avukat arkadaş mülakatta gene kazanamadı. Evet. Yani bu, bu, bu nasıl bir HSK nasıl bir nasıl bir şey ben Şimdi bunu. Şimdi bu, bu yapısıyla yani hukuka uygun davranmasını beklemek mümkün değil. Yani şöyle de değil seçilme kaynaklarına bakıyorsunuz parlamento ve cumhurbaşkanı seçilme kaynakları. E, parlamentodaki çoğunluk hani niye parlamentoya bu görev verilmiş? Parlamentodaki çoğulculuk SYK yansısın diye. Ama orada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin salt çoğunluğu var MHP ile birlikte şu anda. Dolayısıyla ona yakın hakimler dolayısıyla SYK e, atamalar veya evet, de, yer parlamentolar, değiştirmeler Meclis de, kabul eder. Evet. İki Cumhurbaşkanı atadıkları zaten yani dolayısıyla kendi ideolojisine, kendisine siyasi yakınlıkta olan insanlar ve Adalet bakanı da müsteşar da şimdi bakan yardımcısı da kurulun üyeleriydi dolayısıyla bu yapıdan şey çıkmaz yani hukukta çıkmaz adette çıkmaz heskan bu yapısından bir de bu heska yani bu heska döneminde benim avukatlık mesleğinde görmediğim öncesini de biliyorum en azından okuluk büyüklerimizden büyük meslektaşlarımızdan duyduk onların tecrübelerinden falan otuz sene sen oldu evet avukatlık. şunu söyleyeceğim <gülüyor> yani şimdi Bakın bir adliye binası içerisinde işte atıyorum Çağlayan Adliyesi'nde bu örneği çok veriyorum. Çağlayan Adliyesi'nde gidiyorsunuz adliyeye 14. Arıza Mahkemesi'nde bir duruşma var yiyeceksiniz. 14'ün kapısına gidiyorsunuz. Diyorlar ki sizin duruşmanız burada değil. Nerede? 5. katta diğer heyet bakacak. Bir, bir mahkemede yani 14. Hı. Arıza Mahkemesi'nde de de işte, Evet. defa mesela heyet yani değil üç mi? Yani 3 tane ayrı heyet olur mu ya? Evet. O zaman davanın türüne göre kompoşyon oluşturuyorsun bir üyeyi alıyorsun başka bir üyeyi koyuyorsun falan yani bir mahkeme el er gerekiyorsa on dördüncü mahkemenin işi çoksa neden ise bir mahkeme daha açarsın onları oraya yani 40 arıza mahkemesi yine açarsın yeni açılan davaları oraya, oraya gönderirsin devam edene niye ben, müdahale evet, ediliyor 14 arıza mahkemesine atıyor yine davayı göndermesin. şimdi Osman Kavala'nın yardımı tam burada tam burada evet. unutmayın lafınızı. Mesela bu işte bu işin adabının ve usulünün ne olacağını usul kanunu var, gösteriyor. Diyor ki, diyor ki mesela hastalık halinde veya zorunlu bir yer değiştirme halinde heyetin bana. heyetin değişmesi de bir yargıcın eksilmesi halinde diyor duruşmaya Dördüncü Değil bir yani. hakim çıkabilir. Yani bir mahkemede sizin söylediğiniz gibi Üç ikinci heyet. üçüncü heyet olmaz, olmaz, olmaz. ama bir çok tane fazla bir tane Dünya fazla yargıçı olacak ki olabilir. o da o da yani duruşmaları evet. çıkacak ki. Eğer Biz bir üyelerden, üyelerden biri şu veya bu şekilde Katılamak. duruşmaya katılamazsa izlediği duruşma konusunda o karar verecek. Niye? Ne demek ikide bir heyet? Şimdi ba iki. şöyle bakın. 150 ilkesi gereğince, gereğince yargılamada bu evet. gerekli olan bir şey. Yani evet, Delillerin doğrudan doğrayalı ilkesi uyarınca. O, o, evet. Olması gereken bir şey. Şimdi siz de biliyorsunuz Çağdaş avukatlar Derneği davasında tahliye Hı -hı. kararı verdi geçtiğimiz evet. Eylül ayında mahkeme. Evet, evet, evet. 26. Arıza Mahkemesi tahliye kararı verdi. 26 olması lazım Evet Tahliye kararı verildi. Arkadaşlarımız tahliye olamadan karara itiraz edildi. Cezaevinden çıkamadan bir daha tutuklandılar. Sonra ne oldu? 26. Arıza Mahkemesi. Bak, 37. 30. 37. 30. Arıza Mahkemesi. Yani bütün bu 37'nin heyeti darmadağın edildi. İcra hakimi yapıldı. Ticaret Mahkemesi üyesi yapıldı. Akıbetleri belli değil. Onun yerine bak, onun yerine, yerine, de yerine demir adı. Demirtaş kararını veren ayım kararından sonra bu karar bizi bağlamaz dedi ya Cumhurbaşkanımız. Evet. O, onunla ilgili hemen e, o demir, Demirtaş, Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'le ilgili mahkumiyet kararını kesinleştiren veya veren heyetin yani 26. Tüm mü heyeti bakalım, oraya tüm mü? bakın şimdi böyle bir şey olabilir mi? Aynı yargı ili içerisinde aynı adliye binası içerisinde bir, yani. heyeti göstra, bakın, göstra. bir heyeti alıyorsunuz 26. Arza Mahkemesi heyetini 37 dağıtıyorsunuz, oraya gönderiyorsunuz. Ya böyle bir şey gerçekten yani yargı tarihinde ben görmedim. Yok böyle bir şey. Bir şey olamaz. Yani olamaz adli içerisinde. Ya yani ne yaparsınız? Yani 26. Arıza Mahkemesi üyelerini Kartal'a gönderirsiniz, Bakırköy'e göndersiniz, mahkeme başkanı yaparsınız, isnafa gönderirsiniz. Ama o da kararname döneminde Yargı evet, yargı yargı dolayı değil. Yargı içerisinde yetkiyle ...bir mahkemeyi dağıtıp oraya atarsanız... ...ne aklınıza gelir bizim olarak? Müdahale o mahkemede, demek ki evet. 37. Arıza Mahkemesi'nde... ...sizin ceza istediğiniz önemli davalar var. Bu heyeti oraya Ve gönderiyorum. Ve sizin talimatınıza evet. göre karar verecek şimdi, hakimler evet, atıyoruz. Evet, bakın bunları söylememize rağmen... ...bu kadar çok söylememize yani rağmen... ...şeykler böyle düşünülür, görüntüler olarak. Gezi davasında, Gezi davasında... ...ikinci head oluşturuluyor. Bakın ikinci head oluşturuluyor. Tamam diyelim... ...dava çok orada, hadi evet. hani... Tamam değil de hani oluşturduğunuz ikinci heyete ne yaparsınız? O mahkeme yeni gelen davaları verirsiniz. Evet. O, o heyete hı hı. yani temas etmediği ilk defa temas edeceği davaları verirsiniz. Ne yapıyor şimdi HSK? İkinci heyet oluşturuyor. ikinci heyete devam eden davaları veriyor. Hı hı. Birinci heyete hissediyor ki sen bundan sonra gelecek davalara bakacaksın. Böyle bir saçma durum yani olamaz ya. Çünkü açıkça birinci bir heyet, hale gibi evet, algılanır. Birinci böyle heyet, bir bakın, e birinci heyet duruşmaları yapmış sanıklarla, tanıklarla, avukatlarla yüze gelmiş. En azından tabi. Bireyselleştirebiliyor. Kavasında, evet. Kavasında savunma ile ilgili olan sözleriyle ilgili bir şey var. Biz dosyayla zaten, ile ilgili. Dosyayla ilgili. ilgili bir şey var. Şimdi o, hey, o heyeti yeni gelen dosylara veriyorsunuz. Oraya ikinci bir heyet oluşturuyorsunuz. diyorsunuz ki sen eski dağlara bak. Böyle bir bakın. Bu tabi hakim Hı. ilkesine aykırı. Adil ve duruş yargılama ilkelerine tamamen aykırı olan durumlar bu yargı reformu işte bu kadar çok... Bunları cakası, düzeltme. Bunları evet, düzeltme. Cakası, ben bu konuda umutlanmıştım. Bu kadar, bu kadar cakası yapılıyor. Ki. Bu kadar işte havası atılıyor. Bilmem ne yapılıyor. Daha dün işte bakan e, büyük büyükelçilere bununla ilgili hava atıyor. Diğer taraftan da biz bunları görmezden geleceğiz ve bunlar da yapılmış olacak. O nedenle bu yargı reformu bakın açık söyleyeyim. Avukatın yeni içinde bir şey yok. Ne var yeni? Onu zaten reform diye saymazsınız. Teknoloji gelişiyor. Evet. teknoloji imkanlarının yargıya yansıması lazım. Ya Bunlar insan reform diye sunmaz ki zaten yapması gereken bir şey. Evet. Teknoloji gelişiyorsa, iletişim gelişiyorsa, bilişim gelişiyorsa onları... E, Muhtar güncel işler bunlar. Evet, Tabii onlar, evet, reform sayılmaz. Bunlar zaten olması gereken işler ama asıl temel haklar konusunda, adil ve düz yargılama konusunda, hı hı. ondan sonra insan insanların e, gerçekten adalete güvenliği artıracak konular konusunda ise yargı reformunda bir şey yok. Aksine yargı reformundan sonra yapılan böyle berbat hı hı. işler var. Tavudu'ya rağmen evet. berbat işleri var. Oysa, oysa şimdi... ben, ben hakikaten çok umutlandığımı söylemiştim ve bunu sadece Adalet Bakanı'nın değil de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yerde yani sarayda ve Cumhurbaşkanı'nın da katılımıyla bu açıklamanın yapılmasının bundan önceki yanlış uygulamalar ve rahatsız edici uygulamalar yargı konusundaki endişe verici süreci değiştirecek bir siyasi taahhüt olarak algılamıştım ve umutlanmıştım ama maalesef yaşadığımız öyle. De şöyle bir şey var bakın siyaseten de yani Türkiye Barolar Birliği'nin tutumunu bir tarafa bırakıyorum ama siyaseten de gerçekten yani 16 yılsını iktidarı döneminde buna çok iyi reform diyorsanız demek ki çok kötü yarı koçlarında kalmışız biz. Bugüne kadar yargıladığınız itiraf, mahkum yani, ettiğiniz tabii, Metin Metin Gündoğdu'cu evet, bir itirafnamedir Evet Çünkü yargıladığınız mahkum ettiğiniz insanlara ne diyeceksiniz? Yani 17 <gülüyor> yılda İktiardasınız bakın açık söyleyeyim Yani mevzuat <gülüyor> konusunda Demek Çok ki... yapılacak bir şeyler yok aslında evet. Mesele evet. bu hakim zihniyeti Yurttaş'tan yana Ondan sonra özgürlükten yana, adaletten evet. yana bir zihniyete dönüştürmek. Evet, Çünkü yargıya yakın. müdahale etmeyen bir zihniyet. Evet, yani. Şöyle şu anda yargı kendisini devletin güvenlik aygıtının bir parçası olarak görüyor. Evet. Yani terörle mücadele aygıtı. varsa böyle bir ...tes aygıtının... ileri sürülmüşse ya, akan sular Herhangi her, yani herhangi bir dava bakımından da böyle yani Hı. her dava yani neredeyse böyle güvenlik aygıtının işte bir parçası olarak görüyor. İstihbaratın ondan sonra emniyetin bir parçası hı hı. olarak görüyor. Onların devamı olarak görüyor. Evet. Oysa yani onlardan bağımsız yurtta, yani devlete karşı yurttaşın özgürlüğünü koruyacak hı hı. herkesin adı ve dürüst yargılamasını sağlayacak bir yapıda olması lazım maalesef. Hı hı. Öyle, öyle bir zihniyet dönüşümü yok. O nedenle bu anlayışla bakın <gülüyor> Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Adalet Bakanlığı'nın Hakim olduğu bu anlayışla <gülüyor> e sonuçta bu reformun ne yazdırsa ne yazılsın hayata geçmesi <gülüyor> mümkün değil. İşte biraz önce çok pratik örnek verdim. 2013'te madde yazdık. Dedi ki artık ya bu hakimler de bu maddeyi... Yani. evet yani Evet. Şey, şimdi yargının yargının yine berbat ettiği bir şeyi parlamento düzeltmeye çalışacak. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu parlamento Bu parlamentu yani. Nasıl, güzel, güzel, Aslında bakalım. anayasa mahkemesi de yapabilir ama işte e, zorlanıyor. Anayasa, anayasa mahkemesi de bakın ama Yani bu Teknik işte verdiği kararlar var ama asıl... Ve geç veriyor kararları evet, zaten. Asıl bakın anayasasız, anayasasız bu düzenin oluşmasında birinci derece kendisi. <gülüyor> o hal döneminde yaptığı evet. değerlendirmelerle Bak, 25 yıl önce bu anayasa mahkemesi, bu Hı -hı. anayasa mahkemesi bu anayasaya göre Hı -hı. verdiği karar var. Ola, o, evet. Kanun hükmüne kararnamelerle evet, ilgili olarak. Adına bakmam içeriğine bakarım demişti. Evet. Adına bakmam içeriğine bakarım demişti ve sonuçta... Hı -hı. E, Doğu ve Doğu'daki evet. devam eden e, olağanüstü hı hı. hal ile ilgili olarak hükümetin çıkardığı kanun hükmünde kararnameyi kardeşim sen hı hı. bu kanun hükmünde kararnameyi yer olarak sadece Diyarbakır ve işte Çırnak'ta değil İstanbul'da da uygulayabilirsin. Hı hı. Oysa yer olarak sadece ilan hı hı. ettiğin yerle ilgili olması lazım dedi ve iptal etti. Hı hı. Oysa şimdi bu, bu düzeni de bakın yani çünkü ceza hı hı. mahkemesi yasasının birçok maddesi kanun hükmünde kararname ile değişti. Hı hı. Bu düzenin oluşmasına Anayasa Mahkemesi ortak oldu yani bir vesileyle. Peki bu son karar yani 8'de sekiz olan karar acaba e, olağanüstü hal geçti evet. olağanüstü halden sonra bir hukuka dönüş olsun umudu mu yaratıyor yoksa bir demokrasi ile hukuk savaşı'nın e, şey, e, dengesi ya, tabii ki bakın e, yani barış akademisyenlerle ilgili olarak bugüne kadar verilmiş 204 mahkeme <gülüyor> kararı var. Bunlardan 36'sı ertelemeyen hapis cezaları, dördü erteleme, 100, 160 küsür de şey, hükme açıklanmasının ertelemesi kararı. 204 karar verilmiş. 780 devam eden dava var. Yani bunun 780 kişiye dava evet, açılmış. Halen 204, evet, de 204'ü sonuçlanmış. Yani Anayasa Mahkemesi bir de bunun maliyetine baktı yani yani maliyetli bir iş. Hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Sonuçta öyle veya böyle gidecek yani. Veya, veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir davayı öncelikli pilot dava olarak görecek ve bir karar verecek. Anasya Mahkemesi böyle çok açık ihlal olan, bakın çok açık ihlal olan bir konuda böyle sınırda bir karar veriyorsa ve kararında kendisini savunmak zorunda kalıyorsa ifade özgürlüğü gibi bir konuda yani başka bir şey değil. Kalıyorsa Anayasa <gülüyor> Mahkemesi bence iyi, iyi bir iyi bir, yani karanın kendisi iyidir tabi ki yani başkan üstünün oyla çıkmış olmasına rağmen iyidir ama Anayasa Mahkemesi'nin üye yapısındaki bu durum gelecek bakımından e, yani beni e, şey yapıyor yani kaygılandırıyor daha fazla kaygılandırıyor. Evet, evet, ben de çok kaygılıydım. Evet yani ben burada ama e, anayasa mahkemesinin e, yapısı e, kadar en az e, yapısı kadar e, yani siyasi iradenin ve siyasi iktidarın halen daha yargı üzerinden bu anayasa mahkemesi dahil olmak üzere Danıştay dahil olmak üzere diğer mahkemeler dahil olmak üzere elini açıkça çektiğini Açıklamamasından. Yani şöyle bir şey. Ee, aksine, yani bu elini bakayım, çekmiş olması tam, tam lazım. Tam aksine aslında bakın. Tam, tam aksine. Bunu parlamentoda da söyledim. Atama yapıldığı zaman bakın. Ocak'ta bir üye atandı. anayasa Mahkemesi'ne. Evet, Yıldız Sefer'in oğlu. Yıldız Sefer'in oğlu bakan yardımcısıydı ve evet. önceki dönem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekiliydi. Evet. Bakın. Yani bu cumhuriyette hukuşu mu kalmamış gerçekten ya? Yani Hı. ben Yıldız Sefer'in oğlu şahsına ait, ait bir şey söylemiyorum gerçekten. Yani hukuşu mu kalmamış? Yani resmen söylemiştim. Yedi de partisinde milletvekilliği yapmış, bakan yardımcısını atıyorsunuz. Şimdi atadıkları Celalettin Diğer yani evet. kişi olarak iyi bir insandır ben herhangi bir şey söylemem ama bakan yardımcısı. O bakan yardımcısı o Hepsi bakan adına izinleri Evet yani dolayısıyla evet, genel evet, müdürlüğünde görev Dolayısıyla yapamış. yani bakan yardımcısı siyasi bir kişiliktir. Evet. Şimdi bu siyasi kişiliği Anayasa, anayasa mahkemesi. mahkemesi üyesi yapıyorsunuz. Bir sefer bu tablonun kendisi bile... Oylarının yönü de belli. Evet. evet yani tablonun kendisi bile Aslında Yıldız Sefer'in oğlu ile ilgili olarak da ben parlamentoda söyledim. Gerçekten bilmiyordum yani. Yani Yıldız ismini duyunca. Kadın. Evet. Genelkur'da da konuşmuştum hatta bu konuyu. Yani Anayasa Mahkemesi üyeleri içerisinde bir tane Kad kadın, kadın yok. yok. <gülüyor> bir kadın yok. Bakın bir kadın yok. <gülüyor> evet. Mahkeme üyeleri arasında Yıldız Sefer'in oğlu İlk atandığında benim yani aklıma yani bir kadın, kadın ne güzel falan evet, filan. Evet. Hatta ben <gülüyor> bir kanun teklifi vermiştim. İşte AK Parti de buna uymaya başladı diyecektim. Niye kanun teklifi verdim? Evet. Yani, Soyadını görünce dediniz ki umudunuz kırıldı. Sor, sor, sor, sorunun vahameti anlaşılsın diye evet. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yasasından değişik yapan bir kanun teklifi verdim. Dedim ki hmm. en kıdemiden başlamak üzere <gülüyor> Anayasa Mahkemesi'nin sekiz üyesi emekli edilir onların yerine sekiz <gülüyor> <8 gülüyor> kadın üye atanır. Bu da bir müdahale ama. Sekiz <gülüyor> evet, kadın üye atanır. <gülüyor> evet. Bu atamadan yaklaşık bir ay önce de böyle bir kanun teklif vermiştim. Dedim ki evet. herhalde beni dinlemeye başladılar. <gülüyor> i̇şte bir, bir kadın üye atanıyor hiç olmazsa. Evet. Hayatta bir kadın olacak. Atamadılar evet. bakın. Hiç olmazsa. Evet. Ya son iki tane üyede ya yani şeyde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ya, yapısında. Saadet Hanım'a e, e, atadılar. E, şöyle yok. Yani cinsiyet Eşitliğine özen gösterilir. Evet tabii görüntüsü evet, olarak gör o, fark evet. ediliyor hem. Evet cinsiyete evet. eşitliğine. Bizim mahkemelerde de bakın neyse mahkemesi gibi bir yerde bir anayasa mahkemesi üyeliği içerisinde bir tane kadın yok mesela. İmkan varken atamıyorlar. Hani başka iki, iki dakikamız evet. kaldı. Evet bitmeden bir bir şey söylemek. Cep ne yapışım vardı ama onu başka bir zaman yaparız peki, zaman Peki Ekim'de CEP herkesin Eylül, çalışmaya e devam ediyor. Eylül'de ve Ekim'de CEP bu yargı problemi ve hukukla ilgili ne yapacak? Böyle 1 iki Parlamento parlamentonun, parlamento'nun açıldığında bir saatta ben kişisel görüşüm şu. Şu anda şey yapalım. Yani parlamentoyu olağanüstü toplayalım. CHP evet. yargı reformu gündemiyle 3 maddeyle e, toplam geçen bütün, top, bütün duruşmalar 8 ekime bırakıldı evet. bu erteleme yüzünden. Benim benim benim kişisel görüşüm bu. CHP çağırabilir, çağırması lazım. Genel Başkanıma da söyledim bu görüşümü. Eğer çağırlamıyorsa, toplanmıyorsa 1 Ekim'de açıldığında ilk günden maddemiz bizim yargı reformu olacak... Bunu da buradan evet. duyuruyorum. Evet. Aynı Peki. Yani zaman kalmadı. İnternete evet. erişimin engellenmesi diye bir iki, iki gün önce bir evet. sıkıntı yaşandı. Sonra bir biyanet üzerindeki sehben dinleyerek alındı. Ama hem kararın içeriği gereksiz oluşu hem e, kanuna uygunluğunun. Ya onu onu bir sever jandarma evet. genel komutanlığı. E, i̇stihbarat yapıyor? daire başkanlığı falan nasıl Yapamaz. göndeririz? Kanun Biyaneti diyor ki de. cumhurbaşkanı ve bakanın evet. istemi üzerine olur evet. diyor. Bir iyanetin ismi de evet. o listede var zaten. Evet. Jandarmanın talep yaslığında bir Bak, evet, Bu, bu ayrıntıya girmek lazım. Evet, Zaman yetmiyor. Evet bunu sonra konuşacağız. Evet. Ee, izleyicilerimize yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere hoşça kalın diyoruz. Ve misafirimiz, meslektaşımız, dostumuz Sezgin Tanrı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Selam ve Ve izleyicilerimize bu arada aynı zamanda iyi bayramlar da bugünden dileyelim. Evet. Hoşçakalın. Ben de iyi bayramlar diliyorum.